Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahilvahidilkahhar ve salatu ve selamu ala nebiyinal muhtar ve ala alihi ve ashabihil ethar ve ala cemil enbiyai vel murseline lebrar Kıymetli kardeşlerim sireti enbiya yürüyüşümüzün, derslerimizin böyle zirve noktalarından bir tanesi olan Hazreti İbrahim'in sofrasına Geldik kavuştuk kavuşturana buluşturana sonsuz hamdler olsun İnşallah bu sofradan bizler de biraz istifade etmeye çalışacağız Hz. İbrahim ve sofra noktasındaki iki kelime de birbirine uyuyor çünkü biliyorsunuz Halil Rahman'ın sofrası diye bir deyim var bizim dilimizde aslında Kur'an da o güzel tablolardan bazılarını anlatır bize. İlerleyen derslerde detaylarını göreceğiz. Hazreti İsa'nın müjdesini yani doğum müjdesini vermeye gelen melekler. Aynı melekler Hazreti Lut'un kavminin de azap haberini vermeye geldiler. Onlar geldikleri anda da Hazreti İbrahim cömertliğiyle bilinen bir peygamber zaten. Anına, anında gitti içeriye mükellef bir sofra kurdurttu ve insan suretinde kendine gelen o melekleri sofraya davet etti. Hz. İbrahim'in o özelliği daha sonra tarihi rivayetlerde de çeşitli hadislerde de bize detaylı olarak anlatılır. Biz de şu anda onun sofrasındayız. O sofrayı sadece maddi bir sofra olarak anlamamak gerekir. Belki maddi sofranın azıkları etti, sebzeydi, meyveydi, şuydu buydu. Ama biz İbrahim aleyhisselamın sofrasına oturmaya başladığımız andan itibaren tevhid anlayacağız. Hikmeti öğreneceğiz. Bize ikram edecek İbrahim aleyhisselam. O Halilurrahman bize bunları mücadeleyi, cihatı, irfanı, aklınıza gelebilecek her türlü güzelliği bize ikram edecek. Biz duamız... İşin bidayetinde şu olsun Allah bu öyle bir sofradan bizi mahrum etmesin. Elimizden geldiğince bu sofraya talip olma, bu sofraya gerçek manada misafir olma, bu sofranın kenarında oturup bu sofradan nasiplenme adına bir gayret içerisinde olma. Hepimizin en büyük arzusu, en büyük isteği olsun. Cenab-ı Hak da bizlerin nasiplerini Halil Rahman olan, o güzel peygamberin sofrasından daha da ziyadeleştirsin ki farklı bir biçimde nasiplenmiş bir biçimde bu sofradan istifade etmiş olalım. Bir ruh halimi sizinle paylaşmak isterim dersin bidayetinde. Aslında bu korona salgını olmasaydı biz Mart ayında Hazreti İbrahim'e başlamış olacaktık. Ne kadar devam edecek bilmiyorum ama ben böyle bir 5-6 derste... Bitirmeyi arzuluyorum ama içine girdikçe de bu rakamı telaffuz etmekte biraz zorlanıyorum. O Mart ayında Hazreti İbrahim ile alakalı dersler yaklaştığında epey bir okuma yaptım. O zamana kadar işte yapılan araştırmalar şunlar bunlar bunlardan biraz istifade ederek belli şeyleri yaptım. Sonra tabi korona süreci ortaya girince biraz ara verdik biz ben yaz döneminde de okumalarımı devam ettirdim. E şimdi yaklaştıkça dersler biraz daha okumalarımı sıklaştırdım şu anda da o ağır yükün altında eziliyorum nasıl ben bunların hepsini bu kadar sayılı ders içerisinde size aktaracağım inanın ki onu da bilmiyorum Allah zor olanı bizlere kolaylaştırsın şu anda benim halim şu sular kesilmiş bir anda sular akıyor musluğa sular nasıl tazlikli bir biçimde hücum ediyorsa benim Halimde şu anda öyle zihnimde aklımda bir sürü şey var ve bunların hangisini öne alayım hangisini geriye bırakayım hangisini anlatayım hangisinden vazgeçeyim onun ızdırabı altındayım inşallah siz bana dua edin de Allah işimizi kolaylaştırsın. Şimdi benim güzel kardeşlerim dersin bidayetinde bir hususu sizin nazarlarınıza bir vermek istiyorum. Bir önceki hafta yani o nebevi bakış, nebevi nazar dersini saymazsanız Siret-i Enbiya'da biz şimdiye kadar 22 tane ders yaptık. Onu da sayarsak 23. Özellikle ondan önceki 22 derste dersi dikkatle dinleyenler hemen hatırlayacaklardır. İnanılmaz düzeyde biz Hud süresine atıflarda bulunduk. Çünkü o sürede. Bizim anlamaya çalıştığımız o aziz peygamberlerin hayat hikayelerine ait, mücadelelerine ait, onların üzerinden verilen mesajlara ait çok önemli bilgileri okuduk. Onun için sürekli atıflar Hud suresinin etrafında döndü dolaştı. O süre tertipte 11. süre, Mekki bir süre, Mekke döneminin son süreçlerinde nazil olmuş bir süre ve 123 ayetten oluşan bir süre. 25. ayeti itibariyle Hazreti Nuh'tan insanlığın ikinci atası olan Hazreti Nuh'tan başlıyor mesele anlatılmaya ve Hazreti Nuh'un çok farklı özelliklerini anlatıyor. O süredeki o pasajlar 48. ayete kadar anlattıktan sonra aleyhissalatü vesselam efendimize hitaben diyor ki bunlar sana vahiy ile bildirdiğimiz gaybi haberlerdir. Bu ne demek? Sen bunların bazılarını bilmiyordun. Evet, Nuh'u biliyor o günkü muhataplar da biliyor biraz sonra adını anlandığımız bazı peygamberleri de biliyor ama Kur'an o bilgilerin bilinmeyenlerini de nazarlara verdi Yanlış bilinenleri zaten düzeltti eksikleri tamamladı onlar ayrı bir de bilinmeyenleri nazara verdi Özellikle Hud süresinde biz Hazreti Nuh'la birlikte başlayan bir süreci o dersleri de hatırlayın orada okumuştuk 50. ayetten itibaren Hazreti Hud ve At kavmini okumaya başladık. 10 ayetle o eşsiz mücadele de bizlerin ve o ilk muhatapların ve tabii ki vesselam Efendimizin nazarlarına verilmiş oldu. 61 ayet, 61. ayetten itibaren söz Hazreti Salih ve Semut kavmine geldi. 68. ayete kadar onların üzerinden de çok önemli mesajlar verildi. 69. ayetten sonra söz Hazreti İbrahim'dedir. İbrahim aleyhisselamın hayatının farklı bir alanını bu ayetler bize verecek. Sare validemizin işte o hamilelikle müjdelenmesi o müjdeyi verdiği zaman işte Lut kavminin azap haberinin verilmesi ve Lut kavminin helakıyla alakalı olan süreç o şekilde devam edip gidecek ve o 83. ayete kadar sürecek. 84. ayetten itibaren söz Medyen halkı ve Hazreti Şuayb üzerinedir. Hz. Şuayb'ın üzerinden de inanılmaz bir tevhid mücadelesi o pasajda anlatılır ve 95. ayete kadar bu devam eder gelir. 96. ayetten söz Hz. Musa'dadır. Onun firavun ile mücadelesi 4-5 ayette anlatılır. Bu noktada bizim önümüze böyle bir tablo konur Hud suresinde. Ne olur dikkat edin zihinlerimizde bir netleştirelim. Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lut... Hz. Şuayb ve Hz. Musa hepsine binler milyonlarca selam olsun yedi tane peygamber sıralama da kronolojiye yani tarihi sıralamaya uygun bir biçimde arka arkaya anlatılır durur. Sonra söz farklı bir noktaya doğru kayar siz Hud suresini bu nazarla bir okuyun inanılmaz şeyler çıkaracaksınız ama iki tane temel mesaj verir bu yedi peygamberi anlattıktan sonra. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in direkt kendisine, onun şahsına ve onun şahsından tabii ki ona iman eden müminlere verilir ama özellikle Aleyserat ve selam efendimize hitaben söylenen o mesajların iki tanesi çok önemli. Bir tanesi şu, hepimiz çok iyi biliyoruz. Festaqim kemaa umirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol Hud suresinin 112. ayeti şimdi hatırladınız mı aleyhissalatü vesselam efendimizin sözünü beni Hud suresi ihtiyarlattı yaşlandırdı diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz Hud suresi nazil olduğunda efendimiz kaç yaşlarında biliyor musunuz 50 yaşında ya 50 yaşında aleyhissalatü vesselam efendimiz ondan sonradan da ne kadarlık bir ömrü var ki zaten efendimizin 61 yıl hicri olarak saysanız 63 yıl miladi olarak saysanız 61 yıllık ömrü var efendimiz ihtiyar değil ama yaşlanmış niye yaşlanmış biliyor musunuz o 7 tane peygamberle insanlığın çıtası yükseltilmiş yükseltilmiş yükseltilmiş zirveye gelmiş Hazreti Musa ile birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunları okuyor ve bunları okurken ben de onlar gibi olmalıyım onların yükselttiği çıtayı Yüksek bir biçimde devam ettirmeliyim sürdürmeliyim bunu asla seviyeyi düşürmeliyim, düşürmemeliyim diyor ve gerçekten de bunu yapma adına aleyhissalatü vesselam Efendimiz ortaya müthiş bir gayret koyuyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim bilmiyorum alıyor musunuz buradan alacaklarınızı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ihtiyarlatan bu mesajlar biz ona iman etmiş müminleri de ihtiyarlatmalı. Çünkü gerçekten iyi olmak zor, iyi kalmak zor, iyi ölmek daha zor, bu zorluk için mücadele veren adam yaşlanır. Saçlarına da ak düşer, beline de kambur gelir, eğrilik gelir, kemikleri de zayıflar. Çünkü zordur bu. Eğer işte sizde uydum kalabalığa derseniz insanlar nasılsa o insanlar gibi hareket ederseniz bir sıkıntı yok. Ama inandığınız peygamber gibi inandığımız peygamber gibi istikameti peygamberlerden kendinden önceki peygamberlerden öğrenip onun için iyilik adına mücadele verdiğinizde yaşlanırsınız ve o yaşlılık belki de size azık olur cennette. Bu dünyada yanarsınız, bu dünyada ezilirsiniz, bu dünyada sıkıntılar çekersiniz ama ahirete farklı bir biçimde gidersiniz. Allah bizi de böyle mesajları anlayanlardan eylesin. İkinci mesaj şudur Ohud suresinde 120. ayetinde Rabbimiz yine peygamberine hitaben diyor ki Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda sana ger sana gerçeğin bilgisi müminlere de bir öğüt ve uyarı gelmiştir. Bakın bu ayette dört tane aslında mesaj var. Fazla var da ama özellikle dört tane var. İkisi doğrudan aleyhissalatü vesselam efendimize ikisi de müminlere. Kendine yönelik olan mesaj nedir biliyor musunuz? İstikamet çizgisinin tesis ve muhafazası. İkincisi kalbinin tatmin edilip. Pekiştirilmesi. Müminlere yönelik olan ne? Onlara bir öğüt olması. ikincisi onlara bir uyarı niteliği taşımasıdır. Şimdi ben susayım. Herkes kendi nefsine dönsün. Burada söylenenlere biz daha muhtaç değil miyiz? Benim güzel kardeşlerim. İstikamet ve sükunet. Öğüt ve uyarı. Bu dört şeye de biz müminler olarak... İman etmiş olan insanlar olarak Kur'an'a peygamberlere peygamberlerin o mücadelelerine iman etmiş olan insanlar olarak daha fazla muhtaçız. Şu anda bizim istikamete Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun opak ashabı olan yoldaşları olan o gökyüzünün yıldızlarından daha fazla ihtiyacımız var. Yüreklerimizde inanılmaz derecede fırtınalar gidiyor geliyor o sükunete daha fazla ihtiyacımız var. öyde daha fazla ihtiyacımız var ne yazık ki uyarılara uyarılmalara daha fazla ihtiyacımız var çünkü birçok şeyde gaflet halindeyiz. İşte biz Kur'an'ın bütün kıssalarını özellikle bugün başlayacağımız Hazreti İbrahim kıssasını da bu nazarla okumak durumundayız. Peygamberlerin hayatları asla bir tarihi rivayetler manzumesi değildir. Biz menkıbeler okumuyoruz sadece burada sadece tarihi bilgileri burada nazarlara vermiyoruz haşa yüz binlerce kez haşa ama bazen bu seviyeye indiği için bunu da söylemek durumdayım bir varmış bir yokmuş hikayesi de değil evvel zaman içinde kalbur zaman içinde böyle bir hikaye de değil işte İsmail gibi bir bebek varmış işte İbrahim gibi bir dede varmış deyip anlatılacak meseleler de değil. Bunlar başka şeyler bunlar müminlik olarak bizden istenen sorumlulukları ortaya koyma adına bizden beklenen kulluk kodlarını öğreneceğimiz şeyler. Hal böyle olunca ne olur şunu çok iyi bilelim ve unutmayalım bu dersler bize mazinin muhasebesini anı yaşatma adına ilkeleri geleceği istikbali inşa etme adına kodları veriyor. Eğer bu kodları alabilirsek inşallah hayatımızı farklı bir noktaya doğru çekmeye çalışacağız. Ben Rabbime öyle bir niyazda bulunuyorum diyorum ki Allah'ım ne olur şu peygamberlerin mücadeleleriyle beni adam et. Siz de aynısını söyleyin gayret edin ve o gayret işin nihayetinde hepimize bir kalite bir seviye bir kıvam kazandırsın inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Neydi serlevhamız bugün en güzel örneklikte zirve bir peygamber Hazreti İbrahim aleyhisselam. En güzel örnek ifadesi malum Kur'an'ı bir ifade Usvetun Hasene. Kur'an bu ifadeyi üç yerde kullanıyor. Biri Ahsap suresi 21. ayette, biri Mümtehine suresi 4. ayette, bir diğeri de yine aynı sürenin yani Mümtehine suresinin 6. ayetinde. Ahsap 21'i hatırlayın. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا ki Allah'ın Resulü'nde sizin için yani ona iman etmiş olanlar için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örneklik vardır. Ayeti çok anlattık biz geçmiş derslerde onun için girmeyeceğim. Geliyoruz Mümtehine suresinin dördüncü ayetine. Ayet ne diyor? Kad <gülüyor> kanet lekum usvetun hasenetun fi İbrahim <gülüyor> vellezine ma'ahu ila ahir ayet devam ediyor. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda... Sizin için gerçekten güzel bir örneklik vardır. Bu mümteyine dördüncü ayet. İki ayet sonrası, beşinci ayette zaten onunla alakadar ama iki ayet sonrası geliyoruz. Rabbimiz aynen Ahsap 21'de kullanılan ifadelere benzer ifadelerle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَا Andolsun onlar İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için Allah'ı ve ahiret gününü elde etmeye çalışanlar için onu arzu edenler için güzel bir örnekliktir. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah zengindir, ganidir Allah'ın kimseye ihtiyacı yok ve hamda en layık olan da odur. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın ahsap 21 ile bu mümteyne altının... Lafız, mana, mesaj noktasındaki birlikteliği hemen zihinlerimizde bir şeyi belirletmesi lazım. O da şu peygamberler birbirlerine benzerler. Çünkü peygamberler efendimizin ifadesiyle kardeştirler. Aynen bir babanın bir annenin kardeşleri gibi çünkü ortak bir mesajları vardır. Ama o peygamberlerden Hazreti İbrahim ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benzerlikleri çok fazla çok inanılmaz düzeyde. Onu ilerki derslerde göreceksiniz geleceğiz onlara onu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. İki soru sormak durumundayız burada. Usvetün hasene ne demektir? Bu ifade neden Kur'an'ın isim ve hayatlarını andığı 28 peygamber içerisinde sadece Hazreti İbrahim ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılmıştır. Çünkü bu iki soruya vereceğimiz cevap meseleyi biraz daha anlaşılır kılacak. Usvetün Hasene en güzel örnek, en kamil misal, en ideal model. Elmallı merhumun ifadesiyle numune-i imtisal. Bu ifade çok hoş bir ifadedir. Numune-i imtisal ama bu aciz kardeşiniz sürekli Usvetün Hasene'yi şöyle tarif ediyor biliyorsunuz. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz örneği. An zamanla alakalı. Alan mekanla alakalı. Ne demiş oluyoruz o zaman? Şunu demiş oluyoruz. Öyle bir örneklik ki zamanlar ve zeminler üstü bir örneklik. Şimdi ve vesselam efendimizin örnekliliği de zamanlar ve zeminler üstü. Hazreti İbrahim'in örnekliliği de zamanlar ve zeminler üstü. Ama bunu dediğimizde bir şey daha demiş, olabilir, demiş oluyoruz. O da ne? Hayatın içerisinde bize ne lazımsa. Onların örnekliliği var. İbrahim aleyhisselam'da da var. Aleyhissalatü vesselam efendimizde de var. Diğer peygamberlerde bazı alanlar var. Ama bu iki peygamberde Hemen hemen her alan var. Efendimiz'de zaten var. Hazreti İbrahim'de de inanılmaz düzeyde var. Şimdi bu bilgiyi bildiğimizde usvetün Hasene niçin bu iki peygambere kullanıldı? Bunu anlamış oluyoruz. İkinci soru da zaten onunla alakalı. Neden Kur'an 28 peygamberi anlatıyor biliyorsunuz? Çoklarını biz burada birer birer zaten anlamaya çalışacağız. Niçin bu iki peygamberde Sadece usvetun hasene vardır sözünün karşılığı işte o. İki peygamberde hayatın her alanına dair örneklikler var. Şimdi benim güzel kardeşlerim biz bunun nasıl olduğunu aleyhissalatü vesselam efendimiz de biliyoruz. İçinizden biri çıksın desin ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bir örnekliliği aradım da bulamadım. Böyle bir şey yok. Bu sorunun. Asla cevapsız kalması mümkün değil. En ideal babayı arasanız bulursunuz, kayınbabayı arasanız bulursunuz, damadı arasanız bulursunuz, askeri arasanız bulursunuz, tüccarı arasanız bulursunuz, devlet başkanını arasanız bulursunuz, kadıyı arasanız bulursunuz. Ne geliyorsa aklınıza ne geliyorsa borçluyu arasanız bulursunuz, alacaklıyı arasanız bulursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı böyle bir hayat. Onun atası ve bizim atamız olan Hazreti İbrahim de böyle. Şimdi bunu söyleyip bırakabilirim ama bırakmak istemiyorum. Çünkü bunun altını bir doldurmak istiyorum ki bu sözün bir hatip mübalağası olmadığını anlayın. Ne olur anlayın ki biraz bunun altını Farklı bir biçimde beraberce dolduralım. Ben başlıkları vereceğim. Ayetleri de vereceğim. Gerisi sizin işiniz. Biraz çalışacağız çünkü karşılıklı. Yoksa bu ayetlerden istifade etmezsek sadece söyleyip geçersek yine maksat tam olarak hasıl olmaz. Sadece Kur'an'dan 20 tane örnekliliği sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Bakın Hazreti İbrahim'in usvetün hasene oluşu nasıl? İdeal bir insan. Enbiya suresi. 73. ayet bakın ayete göreceksiniz İdeal bir Müslüman Ali İmran 67 Birer ayet değil bu söylediklerimin 3-5 tane farklı ayetini de Bulabilirsiniz ben hepsi için bir ayet Vereceğim İdeal bir muvahhid, Haç suresi 26. ayet İdeal bir mütevekkil Allah'a tevekkül Eden şu ara suresi 78. ayet İdeal bir nebi Meryem suresi 41. ayet İdeal bir evlat Açılımlarına geleceğiz bunların ilerleyen derslerde. Meryem suresi 48. ayet. İdeal bir baba. Evlat olduğu gibi babalığı da var Kur'an'da. Saffa suresi 111. ayet. İdeal bir eş. İbrahim suresi 37. ayet. İdeal bir ev sahibi. Hud suresi 69. ayet. İdeal bir amca. Hud suresi 74. ayet. Kimin amcası? Lut aleyhisselamın amcası amca yiyen ve aynı zamanda çok ilginçtir bu. Yani Hazreti Lut'la alakalı da birçok şeyi bu vesileyle öğrenmiş olacağız. İdeal bir genç Enbiya suresi 51. ayet. İdeal bir yaşlı Hicr suresi 54. 54. ayet. İdeal bir dede İbrahim suresi 40. ayet. İdeal bir davetçi Şuara suresi 70. ayet. İdeal bir imam. Nahıl suresi 120. ayet ideal bir hacı Bakara suresi 126. ayet ideal bir hacı nasıl olunur burada göreceğiz o kadar benim zoruma gidiyor ki bilmiyorum sizin de gidiyor mu hacı kelimesi hacı ifadesi insanların alay ettikleri bir kavrama dönüşmüş yani bir insan bir insanı böyle farklı bir yere koyacaksa hacı diye sesleniyor. Bu hacılığın ne olduğunu bu ayet bize veriyor. Hem de haccın mimarı olan İbrahim aleyhisselamın üzerinden veriyor. Dolayısıyla biz bu işin idealliğini yani böyle zirve çizgisini, zirve halini öğreneceğimiz yeri burada görmüş oluyoruz. İdeal bir mücahit, Enbiya suresi 67. ayet. İdeal bir muhacir, zaten onun hayatı hicrettir. Enbiya suresi 71. ayet. İdeal bir alim. Bakara suresi 258. ayet, ideal bir rehber Bakara suresi 124. ayet ve daha neler neler. Hadislere de girmedik, tarihi bilgilere de girmedik. Sadece Kur'an'da benim böyle biraz araştırarak çıkardığım 20 tane örneklik inanın o ayetler üzerinde siz çalışın, siz daha fazlasını çıkarabileceksiniz. Şimdi biz Hazreti İbrahim'i en güzel örneklikte zirve peygamber diye anmamızın en önemli sebebi budur. Kur'an bize işaret ediyor. Diyor ki İbrahim aleyhisselam sizin için güzel bir örnektir. Sadece bunu o işaretle bırakmıyor. O güzel örnekliliğin hangi alanlarda olduğuna dair bizzati ayetler içerisinde yine bize bilgiler veriyor. Dolayısıyla biz Hazreti İbrahim ile alakalı... Bu bilgiler çerçevesinde bazı şeyleri alacağımızı unutmayalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim nasıl anlatıyor aziz kitabımız Hazreti İbrahim'i? Hadislerde Hazreti İbrahim nasıl geçiyor? Tarihi kaynaklarda Hazreti İbrahim nasıl geçiyor? Tevrat ve İncil metinlerinde nasıl geçiyor? Bunları sorduğumuzda bu soruların her biri bir ders konusudur aslında. Ama ben son üçü birer cümleyle söyleyip Hadislerle bir de Kur'an'ın üzerine getireceğim Bazı arkadaşlarımız da kızıyorlar böyle Tevrat İncil'den bahsedince Sanki Tevrat'a İncil'den bahsedince onlara inandığımızı mı zannediyorlar Nasıl oluyorlarsa böyle biraz farklı bir havaya giriyorlar Onlar da bilgi kaynağıdır O bilgi kaynaklarından da bir şekilde istifade etmemiz gerekiyor Onun için hiç kızmaya gerek yok Şimdi ben Tevrat'ta ve İncil'de Hazreti İbrahim dediğimde ve bunu araştırdığımda inanılmaz düzeyde bir bilgi görüyorum hele o iki tane kitabın tefsiri niteliğinde olan açıklaması niteliğinde olan kitaplarda öyle ki şöyle desem anlayacaksınız ne olduğunu siyer malumatları ne kadarsa inanın ki Hazreti İbrahim ile alakalı olan malumatlar İncil ve Tevrat metinlerinde şerhlerinde en az o kadardır. Onlara göre biz biraz daha farklı şeyler söyleyeceğiz bu konuda. Hazreti İbrahim 175 yaşında ya da 200 yaşında vefat etmiştir. Doğumundan önceden başlar vefatına kadar ki 200 yıl çok ciddi bir ömür biliyorsunuz. Hayatının her devresi en ince tafsilatına kadar anlatılır. İnanılmaz detaylar, inanılmaz bilgiler, inanılmaz şeyler aktarılır. Tabii ki birçoğu bu manada Kur'an'ın onayından geçmeyecek bilgiler. Ama böyle bir bilgi var Tevrat ve İncil'de. Dolayısıyla bu konu derinlemesine araştırıldığında epey buradan şeyler çıkacak. Tarih kaynaklarımıza geldiğimizde mesela en temel kaynağımız işte İmam Taberi'nin tarihine. İbn Kesir'in el Bidayesine, İbnül Esir'in el Kamili'ne ya da diğer kaynaklara, işte İbn Saad'ın tabakatını da bu kaynaklarda kaynaklardan sayabiliriz. Bu Tevrat ve İncilde aktarılan bilgilere paralel bilgiler görürüz ve ciddi de bir bilgi var bizim tarih kaynaklarımızda. O kaynaklardan bazılarında bize aktarılan bilgilere biz de yeri geldikçe bir, bir, bir miktarına da olsa temas edeceğiz. Gelelim hadis kaynaklarına ki bizim en temel kaynaklarımızın üzerinden de Hazreti İbrahim'e bakmak durumundayız. Hadis kaynaklarına göre Hazreti İbrahim yazdığımızda birçok şey dökülecek. Ben yedi maddede size bunu bir vermek istiyorum. Birincisi şu hadis şeriflerde Hazreti İbrahim ile doğrudan alakalı 333 rivayet tespit edilmiştir. Bu bizim tespitimiz yani biraz daha belki detaylandırılsa farklı bir biçimde araştırılsa rakam fazla olabilir. Ben nereden tespit ettiğimizi de şu şimdi söyleyeceğim ama 333 tane doğrudan Hazreti İbrahim'le alakalı rivayet var elimizde. İkincisi bu rivayetlerin 296'sı Kütüb-i Tisada 37'si diğer kaynaklardadır kütüb A, Tis'a 9 tane temel hadis kitabı biliyorsunuz bir kütüb Sit de var 6 hadis kitabımız var bir de kütüb Tis'e var o 6'ya 3 tane daha eklenir. 9 tane işte Bukhari'nin sahihi, Müslim'in sahihi, Ebu Davud'un süneni, Tirmizi'nin süneni, Nesahi'nin süneni, İbni Mace'nin süneni, Darimi'nin süneni, İmam Malik'i muvattası, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi bu 9 tane tebel hadis kitabımızı oluşturuyor. Bu 9 tane hadis kitabımızdaki şey bu. Diğer 37 rivayetiti şu dört kaynaktan tespit edebiliyoruz. İbni Ebi Şeybe'nin Musannafı, Deyleminin Müsnedül Firdevsi, Hakimin Müstedreki, Heyseminin Mecmu Zevaidi. Hadis kaynaklarımız bu kadar mı? Hayır değil ama biz 14 tane kaynak üzerinde araştırma yaptık ki en temel kaynaklarımız bunlar zaten. Bu kaynaklardan elde edilen miktar bu. Üçüncüsü. Ana kaynaklarımız olan Buhari'de Hazreti İbrahim ile alakalı geçen rivayet sayısı 61, Müslim'de geçen rivayet sayısı 31'dir. Bunu da bir nazara vermemiz gerekecek. Dördüncüsü Hazreti İbrahim ile alakalı rivayetlerin 51 tanesini Ebu Hureyre üzerinden 43 tanesini Abdullah İbni Abbas üzerinden 38 tanesini Enes bin Malik üzerinden 24 tanesini Hazreti Ayşe Hanımızın üzerinden geri kalanını da diğer sahabelerin üzerinden Cabir bin Abdullah da var onların içerisinde diğer sahabilerimiz de var. Mesela birer rivayet edenler de var ikişer de var üçer de var ama en fazla rivayet edenler bunlar. Beşincisi bakın bu bilgi önemli bizim için. Bu rivayetlerin yani 333 rivayetin tamamı üzerinde konuşuyoruz. Bu rivayetlerin hepsi alimlerimiz tarafından sahih olarak değerlendirilmemiştir. Rivayetler içerisinde hasen olanı var, sahih olanı var, garip olanı var, zayıf olanı var. Mevzu olanı da var. Dolayısıyla biz bunu da inkar edecek değil gizleyecek de değiliz. Dolayısıyla rivayetleri değerlendirirken zaten ulema bu noktada çok ciddi bir gayret verir. Biz de o gayret üzerinden onların değerlendirmelerini alırız. Altıncısı rivayetler içerisinde itikadi, ameli, ahlaki ve fezail yani faziletlere dair olan rivayetler çoğunluktadır. Yedincisi de rivayetlerin içerisinde tarihi bilgiler olduğu gibi Hazreti İbrahim'in şemailine dair bilgiler de mevcuttur. Çok güzel şeyler okuyacağız bilmiyorum ne kadarını size aktarırım. Hazreti İbrahim'in şekli şemali kime benzediği sakalı hali ahvali inanılmaz derecede bizim hadis kaynaklarımızda da aktarılır. En genel ifadelerle hadis kaynaklarımızda Hazreti İbrahim böyle yeri geldiğinde de bu rivayetleri kullanacağız zaten. Şimdi gelelim Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim dediğimizde bunu da yine 7 başlıkta vereceğim size. Birincisi şu Kur'an-ı Kerim'de 25 sürede hakkında bilgi verilmiştir. 25 sürede onu görürüz bakın ifadelere dikkat edin. bilgi verilmiştir hepsinde kısa anlatılmıyor onu söyleyeceğiz ama 25 sürede Hazreti İbrahim ile alakalı bilgiler var Kur'an-ı Kerim'de adı en fazla anılan ikinci peygamberdir adı 69 yerde anılıyor birinci sırada kim var Hazreti Musa var Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim içerisinde 34 sürede 136 yerde zikredilmektedir Nasıl Hazreti İbrahim'de zorlanıyoruz Hazreti Musa'ya geldiğimizde Allah yardımcımız olsun. Daha da işimiz zor ama netice itibariyle Kur'an'ın adını en fazla andığı iki ikinci peygamberdir Hazreti İbrahim. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'de 173 ayette hayatının farklı safhaları kısa olarak anlatılmaktadır. Bu bilgiye bir daha döneceğiz şimdi. Dördüncüsü Kur'an-ı Kerim'de adı sürelere isim olarak verilen... 7 peygamberden biridir biliyorsunuz Kur'an'ın anlattığı 28 peygamber var bu 28 peygamberden Hud, İbrahim, Lokman, Muhammed, Nuh, Yunus ve Yusuf bu 7 peygamberin ismiyle anılan süreler var işte İbrahim aleyhisselam da onlardan bir, bir tanesi tertipte 21. sürenin adı da Enbiya süresi biliyorsunuz nebiler peygamberlerin genel anlamda ifadesi de orada kullanılır. Beşincisi şu bu bizim için önemli bir bilgi. Kur'an-ı Kerim'de babası, ailesi, gençliği, eşleri, çocukları ve soyu çok detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Ayetlere de yeri geldiğinde zaten mür, münacat edeceğiz. Altıncısı Kur'an-ı Kerim'de mücadelesi, tebliği, kavminin tepkileri ve başına gelen imtihanları çok önemli mesajlarla anlatılmıştır. Yedincisi de şu Kur'an-ı Kerim'de şahsiyeti, hususiyetleri, özellikleri ve ayrıcalıkları çok önemli bilgilerle aktarılmıştır. Bu hafta ben biraz bu beşinci, 6, yedinci maddede de çalıştım. İnanılmaz bir şey benim güzel kardeşlerim. Hatırlar mısınız geçmiş dersleri bir mercek benzetmesi yapmıştık. Ya Kur'an böyle bir kitap neyi arıyorsanız onu buluyorsunuz merceği neyin üzerine getiriyorsanız oradan inanılmaz şeyler okuyorsunuz ve insan şöyle bir itirafta bulunmak zorunda kalıyor mesela bu sene ahlak yılı ya bizim ahlaka ait şeyleri de okuyoruz Kur'an içerisinde diyorsun ki herhalde Kur'an hep ahlaktan bahsediyor konu tevhid olsa diyorsun ki Kur'an hep tevhidden bahsediyor konu işte Hazreti İbrahim olsa ya diyorsun ki Hazreti İbrahim böyleyse diğerleri nasıldır Hayran oluyorsun ve gerçekten aciz kalıyorsun. Ancak Allah'ın kitabında böyle bir özellik söz konusu. Allah'ın kitabı olarak Kur'an'da bu bilgilerin hepsini bizlere veriyor. Şimdi bu verdiğim yedi maddeden yedi maddenin üçüncü maddesi özellikle Kur'an-ı Kerim'de kısa olarak anlatılan Hazreti İbrahim meselesine sizi bir daha götürmek istiyorum. Bu tabloyu vereceğim sizlere. Artık bir daha dönmeyeceğim bunu ama bu tablo işimize çok yarayacak onun için bu tablo notlarınızın içinde iyi bir yerde dursun bu bilgiler bize çok lazım. Kur'an-ı Kerim'de kısa olarak anlatılan yerler şunlar Bakara suresinin 124. ayetinden 132. ayetine kadar 9 ayet Hz. İbrahim'in imtihanlarını Kabe'nin ihyasını ve imam kılınışını bize anlatır. Bakara 258 bir ayettir ama inanılmaz bir kıssadır. Hükümdara kim o? İşte tarihi bilgilerden öğrendiğim üzere Nemrut. nemruda tebliğ ve onun karşı koyuşunu orada okuyoruz. Bakara 260'da yine bir ayet. Dört kuş kıssası ve dirilişin mesajlarını okuyoruz. Ali İmran suresinin 65 ile 68. ayetleri. Dört ayet. Hz. İbrahim'in mensubiyetini ve mesajlarını okuyoruz. En'am suresi 74 ile 84 ayetleri arası 11 ayet onun hanifliği ve kavmi ile mücadelesi. Mesela ortak şeyler anlatılıyor ama o ortak anlatılan kıssalara dikkat ettiğinizde birinde öne çıkarılan bilgiyle mesajla bir diğerindeki aynı değil. Hud suresi. 69 ile 76. ayetler 8 ayet misafirleri ve Hazreti İsa'nın müjdelenmesi. İbrahim suresi 35 ile 41 bunu aklınızda tutun. Birazdan döneceğiz yine buna. Rabbinden istekleri ve gelen icabetler 7 ayet. Hicr suresinin 51'den 58. ayete kadar 8 ayet misafirleri ve Lut kavmine gelen azap haberi. Biraz biraz önceki ayetlerle ortak olsa da iki ayet iki grup yan yana okunduğunda ayrıcalıkları farklılıkları ortaya çıkacaktır. Nahıl suresinin 120-123. ayetleri dört ayet Hazreti İbrahim'in İbrahim seçilmesi ve özellikleri. Meryem suresinin 10, 41. ayetten 50. ayete kadar 10 ayet babasına tebliği. Ve karşılaştığı tepkiler Hazreti İbrahim ve tebliğ dediğinizde bambaşka şeyler görüyorsunuz özellikle direkt muhataplarla konuşmalarında inanılmaz derecede önemli bilgiler hem de bugün bugün böyle sınıfta kaldığımız bilgilere o hayatta göreceğiz ve inşallah oradan kendi dünyamıza farklı şeyler taşıyacağız. Enbiya suresinin 51. ayetinden 73. ayete en uzun pasajlardan bir tanesi budur putlarla olan mücadelesi ve kavminin tepkilerini okuyoruz. Haç suresi 26. ayetten 29. ayete hacci ilan edişi ve Kabe'nin değeri 4 ayet. Şu ara suresi 69 ile 89 yine uzun pasajlardan bir tanesi 21 ayetle kavmine tebliği, inancı ve karşılaştığı tepkiler. Ankebut suresinin 16 17. ayetleri 2 ayet. Tebliğinin muhtevası ve uslubu. Aynı süre yani Ankebut suresinin 24 ile 27. ayetleri arasında 4 ayet. Tebliğine kavminin gösterdiği tepkiler ve inkarları. Saffat suresi 83 ile 113. ayetler 31 ayet. Ayetler kısa kısa ama çok önemli ve orijinal başka bir yerde anlatılmayan bir kıssaya burada şahit oluyoruz. Kavmi ile mücadelesi ve Hazreti İsmail'in kurban Edilme kıssası burada anlatılır. Saat suresinin 45 ile 49. ayetleri arası bu saat suresini de aklınızda tutun. Seçimi ve özellikleri 5 ayette anlatılır. Zuhruf suresi 26-28 3 ayet tevhide haykırışı ve insanlığa mirası. Zariyat suresi 24 ile 37 14 ayet. Misafirlerine ikramları ve onların getirdiği haberler yine aynı meseleymiş gibi gözüküyor ama buradaki anlatılanlar arasında da çok önemli farklar var. Ve en son en başta söylediğimiz ayetler Mümtehine suresinin 4-5-6. ayetleri 3 ayet güzel örnekliliği ve bunun mesajları. Kaç toplamı? 173. 173 ayetle Hazreti İbrahim'in kıssası anlatılıyor kıssaları anlatılıyor ama Hazreti İbrahim'e değinen ona ait bir bilgiyi bize aktaran bilgiler biraz daha fazla ama çok önemli bir şeyi şimdi nazarlarınıza vermek istiyorum benim güzel kardeşlerim. Bu 173 ayetin çoğunluğu Mekkidir. az bir kısmı medeni ama büyük bir kısmı Mekkidir. medenileri de şimdi söyleyeceğim. Niye Mekke'de hemen Hazreti İbrahim anlatılmaya başlandı? Ne olur biraz bunun üzerinde durun ve düşünün. Medeni ayetler sınırlı. Bakara suresinde geçen 11 ayet, Ali İmran suresinde geçen 4 ayet ve Mümtehne suresinde geçen 3 ayet. Yani 173 ayetin 18'i medeni, 155'i ise Mekkidir. Medeni olan ayetlerin mesajı belli aslında. Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa etme hadisesine, ihya etme hadisesine değinir. O noktada ileri geri konuşmalar var onlara cevaplar verilir aslında. Medine'deki Yahudilerin ki onlar da kendilerini Hazreti İbrahim'e nispet ediyorlar. Onların yanlış iddialarına cevaplar verilir. Yine Bakara suresinin 258. ayetinde Nemrut'la mücadelesi değinilir ve oradan Medine'deki muhataplara mesajlar verilir. Bakara 260'ta da dört kuş kıssasıyla ahiret meselesinde yanlış noktada zihinleri kayan insanlara muhataplara orada cevaplar verilir. Ali İmran suresi 65-68'de mensubiyeti ve mesajları netleştirilir. Nedir mensubiyeti? Geleceğiz zaten ilerleyen derslerde. Şimdi Hazreti İbrahim öyle büyük bir değer ki herkes kendisini ona nispet ediyor. Irk olarak da din olarak da. Mesela bugün bakın. Kimilerine göre Hazreti İbrahim Türktür, kimilerine göre Kürttür, kimilerine göre Arap'tır, kimilerine göre başka bir millettir. Yine Hazreti İbrahim kimilerine göre Yahudidir, kimilerine göre Hristiyandır kimilerine göre başka bir dindir. Kur'an bütün bunların hepsine cevap veriyor. Ali İmran suresi 65 ile 68 ayetleri arasında İbrahim'in aleyhisselam aslında mensubiyetinin ne olduğunu onun mensubiyetinin gerçek manada ortaya çıkması ona şu anda talip olanın kim olduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o olduğu için ona bakarak anlaşılacağı hakikati nazarlara veriliyor. Onun için Hazreti İbrahim'le bu manada çok uğraşmaya gerek yok bir latifi olsun diye bir şey söyleyeyim. Vallahi İbrahim Aleyhisselam'ı hangi millete yazacaksanız Nemrut'u da oraya yazacaksınız. Yani Türk olsa mesela İbrahim Aleyhisselam ya da Kürt olsa hiç oraya buraya çekmeyin. Nemrut da o. Nemrut'la aynı ırktanlar. E şimdi dolayısıyla bu manadaki o ırkı tartışmalara girmenin hiçbir anlamı yok ki. Tarihi anlamda onun çok önemli bilgileri var zaten. Onları söyleyeceğiz önümüzdeki derslerde. Ama özellikle Yahudilerin orada İbrahim'i kendilerinin, Özel bir malıymış gibi özel bir mensubiyet aralarında özel bir bağ varmış gibi takdim etmelerine Kur'an medeni olarak indirdiği o ayetlerle cevaplar veriyor. Şimdi Mekke ayetlere gelince İbrahim aleyhisselamla alakalı ayetlerin Mekki ayetler olarak çokça gelmesinin ne anlama geldiğini anlamış olmanız lazım. Mekke'de kimler var? Müşrikler var. Müşrik ateist demek değil tanrı tanımaz demek değil. Yani o adamlar kendilerini neye nispet ediyorlar? İbrahim aleyhisselama nispet ediyorlar. Onunla birlikte şirk koştukları için adları zaten müşriktir. Dolayısıyla onlar böyle bir mensubiyeti iftiharla taşıyorlar. Kabe'yi atamız İbrahim'in hediyesi olarak kabul ediyorlar. Her fırsatta kendilerini... Hazreti İbrahim'e nispet eden Mekke'li müşrikler var muhatapların içerisinde. Bir avuç hanifler var. Hanifler nedir? Fetret döneminin müminleridir. Onlar asla şirke bulaşmazlar. Putlar adına kesilen kurbanları yemezler, içki içmezler, zina etmezler ama nübüvvet öncesidir. Nübüvvetten önce olduğu için kendilerini hanif olarak görürler. Onlar da kendilerine Hazreti İbrahim'e nispet ediyorlar. E şimdi Kabe Orada dolayısıyla hem hac için hem ticaret için inanılmaz derecede gidip gelenler var Yahudiler geliyor kendilerine Hz. İbrahim'e nispet ediyor Hıristiyanlar geliyor kendilerine Hz. İbrahim'e nispet ediyor Sabiler geliyor Kendilerini Hazreti İbrahim'e nispet ediyor başka din mensupları geliyor Hazreti İbrahim'e kendilerini nispet ediyor böyle bir gündem var Mekke'de yani İbrahim aleyhisselamın ismi ona ait olan hatıralar Mekke'de hiç gündemden düşmüyor ve Kur'an o gündeme uygun bir biçimde süreler indiriyor. Mekke ayetlerinin içerisinde çokça Hazreti İbrahim'den bahsedilmesi biraz da o zeminle alakalıdır. İnanın ki o zemin hiç değişmedi şu anda da en fazla konuşulan peygamberlerden bir tanesidir Hazreti İbrahim. Aynı şekilde onun gündem edilmesi devam etmelidir bundan dolayı. Şimdi Hazreti İbrahim'in bu düzeyde anlatılmasıyla Kur'an bir şey yaptı orada. Muhatapların yanlışlarını düzeltti. Eksiklerini tamamladı. Hiç bilmediği bilgileri onların nazarlarına verdi. Kullandığım üç ifadeye de ne olur dikkat edin. Yanlışları düzeltti eksikleri tamamladı hiç mesela onlar bilmiyorlar Hazreti İbrahim ile alakalı o bilgiye sahip değiller onları da ilaveten adeta kaynağından asıl olması gereken bu diyerek onların nazarlarına vermiş oldu. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit yavaş yavaş sona doğru gidiyor. Bu söylediğim Mekki ayetlerin üzerinden bir değerlendirme vermek istiyorum size. Çok şey söylenir İnşallah siz o ayetlere biraz gireceksiniz. Biz de dersler boyunca gireceğiz ama özellikle burada bırakmama adına bir gayreti sizi tekrardan hatırlatıyorum. Üç tane mesaj vereceğim ben sadece yoksa çok inanılmaz derecede konuşabiliriz ama vakit bu kadarına kifayet edeceği için bu kadarını söyleyeceğim. Üç tane mesaja dikkatlerinizi çekeceğim. Birincisi şu ilk nazil olan ayetlerin içerisinde Hazreti İbrahim var nübüvvetin daha birinci yılı bakın Ala suresinin 18. ve 19. ayetleri kıssa değil onun için tabloda yok. Sadece Hazreti İbrahim'e ait bir bilgi olduğu için biz onu tabloya almadık. Ama Ala suresi birinci yıl nazil olan ayetlerden bir tanesidir. Orada dinin temel meselelerini anlatır anlatır anlatır Kur'an. Sonra der ki şüphesiz bu anlatılanlar önceki sayfelerde önceki kitaplarda İbrahim'in ve Musa'nın da kitaplarında sayfelerinde vardır. Ne yaptı? Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini onlar da nasıl Hazreti İbrahim'e mensup kılıyorlarsa nispet ediyorlarsa Hazreti İbrahim'e nispet etti. Ve onların anlattıklarının yanlış olduğunu aslında şu anda anlatılan vahiy ile İbrahim ve Musa'nın anlattığı vahyin ortak olduğunu nazarlara verdi. Hatırladınız mı bu sözler size bir şey hatırlattı mı? İlk günlerde Varaka ne demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme? Vallahi amcamın oğlu sana gelen namusu ekberdir daha önce Musa'ya ve İsa'ya gelen o melek aynı şekilde sana gelmiştir İşte bunu söylüyor aslında ve daha birinci yıl nazil olan ayetlerin içerisinde Hazreti İbrahim'in adının geçmesi böyle önemli bir mesajı bizim nazarlarımıza vermiş oluyor. İkincisi bakın ilk inen ayetlerde Sad suresinin 45 ile 49. ayetlerini görüyoruz. Biraz önce tabloda söyledim onu Aklınızda tutun demiştim ya Ne zaman nazil olmuş bu ayetler Nübüvvetin 3. yılında Daha işin bidayetinde Mekke'nin İslam'ın mesajlarını kısmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya başladıkları zaman işkencelerin başladığı zaman susturmak için her türlü şantajı engellemeyi yapmaya başladıkları zaman davetin tesirini kırmak için her şeyi yaptıkları bir zamanda bu ayetler iniyor ve bu ayetler adeta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şunu diyor sen Mekke'nin seni ele ayağa düşürdüklerine takılma ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ihlaslı kullarını nereye vardırdığını hatırla. Kuvvetli ve basiretli kullarımız olan İbrahim, İsa ve Yakub'u hiç unutma. Göreceksin bu yangınlardan Allah seni kurtaracak. Göreceksin o günün zalimleri birer birer nasıl devrildiyse... Senin döneminin zalimleri de birer birer devrilecek. Bu Allah aşkına şimdi bu ayetleri böyle okuduğumuzda sireti nebi ile sireti resul ile sireti enbiya arasındaki bu bağ okuduğumuzda Kur'an'ın yere basan ayaklarını tam olarak gördüğümüz ve anladığımız için biraz daha farklı bir biçimde biz istifade ediyoruz bu ayetlerden. Dolayısıyla asla bunları birbirlerinden ayırmadan birbirleriyle olan o ortak mesajlarını kaçırmadan nazarlara vermemiz gerekiyor. Üçüncü size hatırlatacağım mesaj da şu İbrahim suresinin 35 ile 41. ayetleri. Ne zaman nazil oluyor biliyor musunuz? 6. yıl. Altıncı yıl Darül Erkam'dan artık yavaş yavaş genel davete çıkışa ait zemine kaydıkları bir zamandır. O dönemi siyer içerisinden biliyorsunuz. Ama bu ayetlerin bu ayetlerin bu ayet grubunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında başka bir hatırası var. Ben onu bir hatırlatmak istiyorum size. Tarihler nübüvvetin 10. yılı hüzün yılının hemen arkası aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'de bütün kapılar kendisine kapandığı için çıkıp Taif'e gitti. Ne oldu biliyorsunuz Taif'te taşlanarak geri geldi aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelirken de ona hangi ayetler nazil oldu onu da biliyoruz durmadı Efendimiz duramazdı çünkü dava risaletin davası. Öyle bir olumsuzluk görünce havlu atmak bize mahsus bir şey. Eğer bu davaya Risalet davasına inanmışsa olumsuzluklar biler insana. Asla onu moralsizliğe ve ümitsizliğe sevk etmez. Çünkü kendinden önceki peygamberlerin kısaları ona bu noktada mesajlar verir. Ne yaptı Efendimiz Taif dönüşü? Mina'daki çadırları dolaştı. Oraya gitti oraya gitti falanca kabileye gitti filanca kabile gitti hep eli boş döndü. En son artık Mina'nın da sonu ertesi gün insanlar geldikleri yerlere dönecekler. Son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geri dönüp geldiğinde Akabe denilen yerin bitiş noktasında küçücük bir çadır gördüler. Hazreti Ebubekir dedi ki ya Resulallah buraya da bir gidelim. Allah Resulü de tamam dedi. Vardılar oraya Biliyorsunuz meseleyi birçok siyer dersinde başka yerlerde anlattık bu meseleyi 6 tane delikanlının olduğu çadır orası. Esat İbni Zürare ve 5 arkadaşı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanında Hazreti Ebubekir, Hz Hazreti Ali Vardılar kendilerini tanıttılar onları tanıdılar niçin geldiklerini öğrendiler Onların geliş amacı sadece hac başkaları hem hac hem ticaret ya da başkaları sadece ticaret için gelmiş ama O 6 tane delikanlı sadece hac için gelmişler hac için gelen o muhataplara aleyhissalatü vesselam efendimiz bu ayetleri okudu bu ayetleri okudu arkasını da tamamladı. Yani aldı 35. ayetten İbrahim suresi 52 ayetlik bir süredir. 52. ayete kadar 18 ayeti okudu. Aldılar Esat ve 5 tane arkadaşı gittiler Yesrib'e. Yesrib onların gidişiyle birlikte yeni bir sürece başladı. O sürecin adı. İman mücadelesiydi o sürecin adı Yesrib'i Medine'ye dönüştürme süreciydi o sürecin adı Medine'lerin zeminini oluşturma süreciydi bu süreci oluşturma adına inanılmaz derecede bir mücadele başlattı azıkları da sadece ve sadece 18 ayetti şimdi benim güzel kardeşlerim madem öyle ya gelin şu beceremediğimiz bir şeyi bir zorlayalım biraz. Bir zorlayalım. Kur'an şu anda tamamıyla elimizde duruyor. Öyle değil de biz şöyle görelim. Diyelim ki sanki biz şu anda Yesrip'te yaşıyoruz. Sankisi fazla burada. Siliyorum biz Yesrip'te yaşıyoruz şu anda. Gerçekten Yesrip gibi bir yerde yaşıyoruz şu anda. Ve biz bu Yesrip'i Medine kılmak istiyoruz. Ben bu çağın esadının yerine koyuyorum kendimi ne kadar kım layık değilim o işin ayrı bir tarafı o görevi o misyonu yerine getirmek üzere sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o 18 ayeti bana veriyormuş gibi ben o 18 ayeti kendime alıyorum. Alıyorum ve şimdi o 18 ayet üzerinden bir mücadele başlatıyorum. Aldım ya ayeti nasıl yaptılarsa o 6 tane delikanlı aldılar ayetleri ve gittiler gittikten sonra da o ayetler üzerinden bir yıl boyunca daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşemediler o günkü şartları da düşünün bir yıl boyunca sadece ve sadece azıkları bu 18 tane ayet oldu Allah bana fırsat verirse böyle bir boşluk bulursam bir yıl boyunca sadece bu 18 ayeti anlatmayı düşünüyorum öyle bir hedefim var B bakayım Allah ne zaman fırsat verir ama şimdi ben size bunu böyle bir şekilde hatırlatıyorum alın bu 18 ayet. Ben de alacağım ben de aynısını yapacağım Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de nasıl emanet ettiyse o altı delikanlıya emanet etti Bu 18 ayet 2 grup İbrahim suresinin 35 ile 41. ayetleri Yani İbrahim aleyhisselamdan bahseden ayetler 7 ayet Sonra 42'den 52'ye 11 ayet Bu 11 ayeti alalım İki grup halinde de okuyalım biraz böyle ciddi bir biçimde birkaç tane de tefsirin yardımıyla ve bir şeyi soralım burada. Ben nasıl yüreğimi yesripleşen yüreğimi Medine kılarım? Nasıl yesripleşen evimi Medine yaparım? Nasıl yesripleşen topraklarımı yaşadığım şehri Medine'ye dönüştürürüm? Esat bunu yaptı. Ve bunu hedeflediği için Yesrib'i Medine etme noktasında inanılmaz derecede bir başarının altına imza attı. Eğer olumsuzluklara takılsaydı Yahudilerin entrikaları şöyle onlar gündemi böyle meşgul ediyorlar şunları yapıyorlar bunlar yapıyorlar. Ya Yahudiler burada olduğu müddetçe asla buralar düzelmez bu kadar medya güçlüyse biz hiçbir şey yapamayız bizim yaptığımızı onlar şöyle yıkıyor. Bizim ya söylediğimiz sözleri siz benden daha iyi biliyorsunuz bunlara takılsalardı asla olmazdı. Bunlara takılmadılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlara alın bu 18 ayeti gidin ve işin bidayetinde İbrahim size ilham kaynağı olsun İbrahim aleyhisselam size örnek olsun. İbrahim aleyhisselam size model olsun. İbrahim'in tevhid mücadelesi sizin mücadele noktasında önünüzü aydınlatacak bir kandil olsun. Alın siz bunları bunları aldığınız gibi bunları uygulama noktasında gayret içerisinde olun. Gerisi artık Rabbimizin yardımına mağfiretine kalmış bir şey. Ne oldu benim güzel kardeşlerim bir yıl sonra Esat İbn Zürare. O beş arkadaşıyla gelme adına yola çıkacağında arkadaşlarından bir tanesi Cabir İbni Abdullah İbni Riyab hastalandı o geride kaldı ama onlara yedi tane yeni isim buluştu kavuştu yani 12 kişiyle geldiler Mekke'ye. Ve o 12 kişiyle beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle görüştükten sonra Musab'ı da aldı gittiler. Musab'ın Yesrib'e gitmesiyle Yesrib zaten Medine'ye dönüşmeye başladı. Bir yıl sonra da hicretin kapıları açıldı. Gayret, mücadele, azim böyle bir noktaya vardırdı meseleyi. İnşallah biz de Kur'an'ın kıssalarını Yeniden bizi ayağa kaldırması için Yeniden ümitlerimizi Yeşertmesi için Yeniden bize fer olması için Yeniden bizim dertlerimize Derman olması için Yeniden sıkıntılarımıza çözüm yolu Oluşturması için okuyalım Derdimiz gayretimiz Mücadelemiz bu noktada olsun Eğer Kur'an kıssalarını Tarihi bir malzeme Olmaktan çıkarır da Böyle okumaya başlarsak Allah Resulü sallallahu Aleyhi ve Sellem'in okuduğu gibidir bu okuyuş onun okuduğu gibi okursak sahabenin okuduğu gibi okursak alimlerin okuduğu gibi okursak öğrendiğimiz her bir peygamber inanın ki bu noktada dertlerimize derman olacak bakın göreceksiniz ilerleyen derslerde Hazreti İbrahim bize davet adına tebliğ adına neler neler öğretecek Hz. İbrahim azgın bir hükümdara karşı nasıl istikamet üzere mücadele verileceğinin yolunu ve yöntemini öğretecek. Hz. İbrahim bize azgın bir kavmin karşısında asla taviz vermeden asla farklı yerlere işi sevk etmeden nasıl bir mücadele verileceğinin örnekliliğini oluşturacak. Hz. İbrahim bize oldu ki artık yaşadığınız zemin zaman size dar gelmeye başladı iman. O coğrafyaya sığmayamamaya başladı. Nasıl hicret edileceğini, nasıl oranın terk edilip başka bir yerlerde imanı yeşertme adına size bu noktada gayret adına bir şeyler oluşturulma gere oluşturulması gerektiğini öğretecek. Nasıl Mısır'da farklı bir imtihanla karşı karşıya kalındığında o imtihanın da güzel bir biçimde devam etmesi gerektiğini öğretecek ve o imtihandan Hacer'i alarak gidecek. El Halil'e Filistin'e gittiği zaman orada başarılı. Başlattığı o iman mücadelesiyle ta oradan Faran dağlarına yani Mekke coğrafyasına toprağında bir tek ot bitmeyen o coğrafyaya Allah'a gerçek manada nasıl tevekkül edileceğine dair bir örneklikle getirip hanımı gencecik hanımı Hacer'i ve İsmail'ini bıraktığını öğretecek bize. İsmail'in boynuna o keskin bıçağı. Koyma noktasındaki teslimiyetine ait birçok şeyi öğretecek. Kabe'nin imarına, ihyasına, inşasına ait önemli mesajlar verecek ve verdiği her bir şeyiyle vallahi bizi ayağa kaldıracak. Bu dine ait olan hakikatlerin daha iyi anlaşılmasına ait bize çok önemli bilgiler verecek. Verdiği o bilgiler de müminlik kıvamımızı arttıracak. Seviyemizi arttıracak bizim de insanlığımızın çıtasını yükseltecek bütün bu olanlar da inşallah Rabbimize hakkıyla kul olma noktasında azim ve gayretimize Azim ve gayret ekleyecek. Rabbimden benim niyazım o. Sizin de niyazınız ve gayretiniz bu olsun. Hazreti İbrahim'le adam olmak hepimizin en büyük hedefi ve sevdası olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dua ediyor sizden de dua bekliyorum. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.